6. bölüm kalbin bütün saadet ve lezzeti nimet ve salahı ancak inandığı Allah'ı tek mabud tek mahbub ve tek matlub edilmesine bağlıdır bilinmektedir ki kardeşlerim bütün canlı varlıklar ister melek olsun ister cin ister hayvan ister insan bazı faydalı şeyleri celbe ve bazı zararlı şeyleri defe mutlaka muhtaçtır. Bunların hiçbiri bunun dışına çıkamaz. Kendisi için faydalı ve zararlı olduğu şeyin ne olduğunu tasavvur eder. Faydalı olanın nimetler ve lezzetler cinsinden, zararlı olanın da elem ve azap verici şeylerden olduğunu idrak eder. Bu durumda kendisine fayda verecek şeyleri sever, arar, zarar verecek şeylerden ise kaçar ve uzak durur değil mi? Faydalıya ulaşmakta yardımcı olan unsurları da sever ve arar, keza zararlıdan uzaklaşmakta yardımcı olan şeyleri de faydalı ve iyi görür. Böylece bu hususla ilgili dört tane mesele ortaya çıkıyor demek ki faydalı olan ve elde edilmesi istenilen zararlı olan ve bulunmaması istenilen faydalı ve sevimli olanın elde edilmesine vesil olan zararlı olan istenilmeyen şeyin defedilmesine vesil olan bütün bunlar bir kul için gerekli olan şeylerdir kardeşlerim. Allah anlayanlardan eylesin. Hatta herhangi bir canlı için kaçınılmaz şeylerdir bunlar. Bunlarsız bunlara dikkat etmeksizin kulun hayatı ve varlığı iyilik ve salaha eremez. Şimdi biz de bunu böylece tespit edip kabul ettik ise bilelim ki asıl mahbub ve matlub yüce Allah'tan başkası değildir. Ancak o istenir ve ona dua edilir. Asıl rızası ve yakınlığı istenilecek olan odur. Diğer muhtaç ihtiyaç ve isteklerin husule gelmesi için de yegane yardımcı odur ondan başkasını esas ve gaye edinme, ondan başkasına yönelip tapınmak ise zarar ve ziyanın ta kendisidir. Bu hallere düşmekten korunmak için yegane yardımcı yine O'dur. Kulun biricik mabudu, mahbubu ve matlubu, yüceler yücesi Allah'tır kardeşlerim. Ona vasıl olmak, onun rızası ve yakınlığını kazanma ona hakkıyla kullukta bulunma ondan başka yardımcı aramama bütün istenmeyen ve zararlı bulunan şeylerde hep onun yaratması ile vücuda geldiğine ondan başka yaratıcı bulunmadığına göre kulun isteği ve muradının hasıl olması için ondan başka yöneleceği ondan başka sığınacağı bulunmamaktadır Allah'ın Resulü ve Vesselam Efendimizin dediği gibi Allah'ım senin gazabından yine senin rızana senin azabından yine senin affına sığınırım senden yine sana sığınırım amin ya Rabbi yine Rabbimiz subhanahu ve teala'nın içimizden razı olduğu Resulün dilinden bakacak olursak Allah'ım Öz varlığımı sana teslim ettim. Yüzümü sana döndürdüm. İşimi sana ısmarladım. Arkamı sana dayadım. Senin rahmetini umarak sana sığındım. Şüphesiz senden başka sığınılacak, senden başka dayanılacak bir varlık yoktur. Amin Ya Rabbi. İşte kardeşlerim, yolumuzun biricik kılavuzu, Ali Selam efendimizin bereket ve saadet dolu ağızlarından ifade edildiği gibi sığınılacak ve güvenilecek biricik varlık sadece Rabbimiz subhanahu ve teâlâdır. Onun kudret ve iradesiyle vücuda gelmiş ve gelecek olan şeylerin şerinden yine ona sığınacağız. Kullar olarak bizden istiaze ondan ise iazedir. Yani sığınma korunmamızı istemek bizden, kendisine sığınan ve korunmasını isteyen kullarını korumak da ondan kardeşlerim. İaze yani koruma onun fiilidir. Korkulan ve hakkında korunulması istenen şey de onun fiili veya mefulü mahlukudur. O'nun mülkünde yaratılan ve vücuda getirilen şeylerin O'ndan başka yaratıcısı yoktur. Bütün emir ve yaratma O'na aittir. Bütün hamd O'nadır. Mülkün maliki O'dur. Bütün hayır ve iyilikler sadece O'nun elindedir. O'nu hiçbir kimse tam O'na layık bir şekilde sena edemez. O ancak kendisini sena ettiği ve vasfettiği gibidir. Kulların sena ve vasfettiklerinden çok yüce ve büyüktür. Onun kulları için layık ve mutlaka lazım ise Fatiha suresinin özü bulunan şu ayeti kerimenin tahkik ve tatbik edilmesidir. Çünkü kulluğun bütün kemali ve cemali bu ayetin tahkikindedir kardeşlerim. Ey Rabbimiz bizler ancak sana ibadet eder ancak senden yardım dileriz. Evet. Allah'ı yegane mabut bilip ancak ona ibadette bulunma onu aynı zamanda yegane maksut ve matlup edinmeyi de içine alır kardeşlerim. Eğer kul ondan başka herhangi bir varlığı esas gaye ve matlup edinecek olursa onu yegane mabut bilme ve yalnız ona kullukta bulunma tevhidini ihlal etmiş olur. İstihane meselesi de keza ibadet meselesi gibidir. Yalnız ve yalnız Allah'a istihane de bulunma kulun bütün meşru işlerinde ve isteklerinde yalnız ve yalnız Allah'a sığınmasını gerektirir. Başı darda kaldığı zaman Allah'a değil de Allah'ın kullarına sığınanlar kalpleri ve ruhları ile yaratılmışlara sığınıp onlardan yardım ve medet umanlar Allah'a verdikleri bu sözlerini bozmuş ve ilgili ayetin açıkça tesis buyurduğu istiane tevhidini ihlal etmiş ve dolayısıyla sadece Allah'a mabut edinme anlamındaki ibadet tevhidinden de uzaklaşmış olurlar kardeşlerim. Allah bilerek veya bilmeyerek şirke düşmekten bizleri beri buyursun. Fatiha suresinin ve dolayısıyla İslam'a ait her şeyin özü bulunan bu ayetin bize öğrettiği bu iki esas hiçbir zaman kalbimizden ve gözümüzün önünden ayrılmamalıdır kardeşlerim. Bu iki madde halinde ifade etmek istersek birincisi unuhiyet tevhidi ikincisi ise rububiyet tevhididir. ancak sana ibadet ederiz anlamındaki işte bu uluhiyet tevhidini ifade eder ve ancak senden yardımda bulunuruz bu da rububiyet tevhidini ifade eder zira ilah veya mabut kulların kalp ve ruhlarının bütün kuvvetiyle yöneldiği ve sığındığı varlık demektir kardeşlerim kul Gerek sevgi, yöneliş, dönüş, ululama, büyükleme bakımından, gerekse tevazu, mahviyet, boyun eğiş, korkma, ümit etme, dayanma ve güvenme gibi bakımlardan kalbinin bütün kuvvetiyle ancak ona yönelir ve ona sığınır, ona ibadet eder. İşte bu kulun varlığına ve birliğine inandığı Allah'a kullukta bulunması, biricik ilah ve mabud olarak onu tevhid etmesi, birlemesi. Hiçbir varlığı ona ortak koşmamasıdır. Uluhiyet tevhidin manası budur kardeşlerim. Allah bizi bunda daim kılsın. Rububiyet tevhidine gelince Rab yaratan terbiye eden derece derece menzil menzil kulunu eğitip kemale ve cemale doğru götüren demektir. Yegane Rab olarak o yaratır ve yarattığı kulunu hidayete ve kemale erdirir. Rızık verir lütuf ve ihsanlarda bulunur. Kulunun hayrına ve iyiliğine olan şeylerde kuluna imdat eder. Kulunu kötülüklerden korur ve himaye eyler. Her an kulunu görür ve gözetir. Onun vermediğini verecek, korumadığını koruyacak yoktur. Ondan başka ilah, ondan başka Rab yoktur. Ondan başka ilah bulunduğuna inanma nasıl şu cihanın en büyük saçması en büyük batılı ise ondan başka Rab ondan başka, başka müstehan ondan başka sığınılacak yalvarılacak medet umulacak bir varlık bulunduğuna inanmakta batılların batılıdır kardeşlerim yalnız ibadet mevrusunda değil ibadet mahiyetinde olan istehane tevekkül ve inabe gibi hususlarda dahi asla Allah'a eş koşmak koşulmasını amir nice ayetler vardır. Özellikle bazı ayetlerde mesela göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Bütün işler hep Allah'a döndürülüp götürülür. O halde Sadece Allah'a ibadet et ve yalnız O'na tevekkül eyle. Rabb'ın sizin yaptıklarınızdan gafil değildir diyor Hud 123'te. Peygamber'i Şuayb'ın dilinden haber verdiği bir ayette ise Rabb'ımız Sübhanahu ve Teala Benim başarım sadece Allah'ın bana yardımı iledir. Ben yalnız O'na dayandım ve daima O'na yönelerim diyor. Hud 88'de. Bir başka ayette kardeşlerim. Ve sen hiç ölmeyecek olan diriye tevekkül et. Ve onu överek tesbih eyle. Kullarının günahlarını onun bilmesi yeter diyor. Furkan 58'de. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Rabbinin adını an. Ve her şeyden kalbini boşaltarak. Bütün gönlünle ona yönel diyor. Müzzemmil 8'de. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala de ki: O Rahman olan Allah benim Rabb'imdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Dönüş yalnız O'nadır. Rad 30'da. Nihayet burada peygamberler babası Hz. İbrahim'in tevhidine tabi bulunan haliflerin yani gerçek müslümanların halinden ve dilinden haber eden bir ayet-i kerimede ise İbrahim'de ve onunla beraber bulunan o gerçek müslümanlarda sizler için güzel bir misal vardır onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Ey Rabbimiz biz sana tevekkül ettik. Sana dayanıp güvendik. Dönüşümüz de sanadır. Evet kardeşlerim, işte bu ayetler, bu iki büyük aslı, yani uluhiyet tevhidiyle rububiyet tevhidini ne güzel beyan ediyor değil mi? Bir kul için ise bu iki tevhidi gerçekleştirmeden gerçek manada hidayet ve saadet yoktur. Kalbin salahı ve kulun saadeti bakımından çok önemli olduğu için burada bunu birinci cihet olarak ele alıp açıkladık. Gelelim bundan sonraki cihetlerin açıklaması ve ispat edilmesine. kalbin saadet ve lezzeti elde edinmesinin ikinci cihedi subhan ve müteali olan Allah kullarını kendisine ibadette bulunsunlar diye yaratmıştır ki bu ibadet marifeti de içine alır inabeyi de muhabbeti de ihlası da yani İslam'da ibadet denilince sadece şekilden ibaret bulunan bir takım hareketler kastedilmez kardeşlerim. İslami manada ibadet marifeti, inabeyi, muhabbeti ve ihlası içine almaktadır. Kul ibadetler yoluyla Allah'a dönmüş ve onu anmış olacaktır ki kalbi bununla huzur ve itminana ersin. Ahirette Allah'ı görmekle de gözü gönlü tarif edilmez bir şekilde aydın olsun. Nitekim mutluluğun tamamına ersin. Elbette Allah'ın ahirette kulunu olan nimetlerin en üstünü kendisini görmeye muvaffak kılmasıdır değil mi? Allah'ın bizi cemalini görmekten mahrum kılma. Amin Ya Rabbi. Kullar için bundan daha sevimli, kalpler için bundan daha sururlu gönüller için bundan daha güzel ve daha aydın bir şey olamaz kardeşlerim. Bunun üzerinde hiçbir nimet düşünülemez. Aciz bir kulun ahirette Rabbına nazar kılması ve vasıtasız olarak onun kelamını duyması, ne kadar güzel bir nimet değil Ama bunun bir bedeli var kardeşlerim. Elbette bir kul için en büyük nimet, en büyük saadet bu. Dünyada ise kul için en büyük nimet Allah'a inanma, Allah'ı sevme, Allah'a kavuşma, ilahi güzelliğini görmeye büyük bir iştiyak duymadır değil mi? Dünyada ihsanı yakalayan, ahirette Allah'ı görecek miyim tasasına düşer mi kardeşlerim? Allah'a kavuşmak, ilahi güzelliğini görmeye büyük bir iştiyak duyma, elbette dünyada dahi gözlerin en büyük aydınlığa, gönüllerin en büyük sururu ve huzurudur. Allah'ı her şeyin fevkinde sevme onun gerçek kulluğuna ve yakınlığına ermektir kardeşlerim onu gözleriyle görürcesine kendisine yakın hissetme onun istediği şekilde onu anma ondan yana büyük gafletlere düşmeme hiçbir şeyi ve varlığı onun yerine koymama ona eş ve ortaklar koşmamaktır Allah'ı Ulûhiyetinde ve rububiyetinde tevhid etmektir. Böylece ahirette ereceği o en büyük nimet ve bir imtihan evi şu dünyada ona layık olmaktır. Allah bizi onun yolundan ayırmasın kardeşlerim. Yüce kitabımız çeşitli ayetlerinde cem edilmiş olarak gördüğümüz bu iki büyük esası sevgili ve şefkatli peygamberimizin hadislerinde de görebiliriz. Mesela onun bir dua halinde irad buyurduğu bir hadisi bu bakımdan ne kadar önemli ve ibretlidir. Bakın İmam Nesey'nin naklettiği Ammar bin Yasin'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl dua buyuruyor? Amin diyelim kardeşlerim. Ey Allah'ım ben sana senin her şeye şamil bulunan ilmini ve kudretini vesile yaparak sığınıyorum. Ve senden istiyorum. Hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşatın. Vefat benim için hayırlı olduğu zaman da beni vefat ettir. Gizlide ve aşikarda bana tam bir haşiyet ver. Sana olan saygımı hiç kaybetmeyeyim. Amin Ya Öfkelendiğim zaman da, hoşnut olduğum zaman da hep hakkı ve doğruyu söylemeyi nasip eyle. Zenginlikte ve fakirlikte hep orta halde bulundur. Nimetin hiç tükenme, tükenmeyeni, göz ve gönül aydınlığının hiç eksilmeyeni, kaza vaki olduktan sonra razı olmayı, ölüp ahirete gittikten sonra da hayatın en güzel lisanıyla. Amin ya Rabbim. Senden sana kavuşma şevkini ve senin cemalini nazar etme lezzetini istiyorum. Dinimde ve dünyamda bana zarar verecek olan şeylerin şerrinden beni koru. Ey Allah'ım! Bizleri iman zinetiyle zinetlendir. Bizleri hidayete eren ve erdiren kullarından kıl. Amin ya Amin. Bakın kardeşlerim. Ali selat ve selam efendimizin bu duası hakikaten kadri kıymeti bilinmesi gereken çok büyük bir duadır onun böylesine yüce ve şanlı böylesine hikmetli ve ibretli dualarını bırakıp da şuradan buradan edindikleri uydurma dualarla eğlenenlerin Allah'a dua ve niyazda bulunmayı basit alanların kulakları çınlasın. evet Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu dualarda dünyadaki en güzel ve en hoş şey ile ahiretteki en güzel ve en hoş şeyi ne yaptı? Cemedi verdi. Hiç şüphesiz o böyle bir duayı aynı zamanda bizler için yapmıştır kardeşlerim. Hemen belirtelim ki dünyanın en hoş şeyi Allah'a kavuşmaya ve onun cemalini görmeye iştiyak duymaktır. Ahiretin en hoş şeyi de Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın cemalini nazar etmektir kardeşlerim. Allah'ım bizi bundan mahrum kılma. Bunu kemale erdirip gerçekleştirmek ise hiç şüphesiz insanın din ve dünyasında fitneye düşmemesine bağlıdır kardeşlerim. Bunun için yukarıdaki duada dinimde ve dünyada bana zarar verecek olan şeylerden beni koru denilmiştir. Kardeşlerim kulun her şeyden önce ilim ve marifeti yeterli hale getirme, kemale erdiği zaman da ilim ve marifetinden başkalarını faydalandırmak gerektiği gerçeğine işaretle de bu duada, bakın bizleri hidayete eren ve erdiren kullarından kıl diyor amin ya Rabbi bir de bakın dikkat edin kazadan sonra rıza hususu var ki şüphesiz asıl faydalı olan razı olmaya burada ne yapılıyor işaret ediliyor kazanın vukuundan sonra razı olmaya muvaffak kıl bizleri ya Rabbi Evet. Bu Allah'ın kuluna verdiği büyük bir nimet kardeşlerim. Çok faydalı ve önemlidir. Önemine binaen ki ve vesselam efendimiz duasında kaza vaki olduktan sonra razı olmayı nasip diyor. Evet. İman esaslarını bir duada ne kadar güzel topluyor değil mi? Evet. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Aslında ileri de vukua gelmek üzere Allah'ın takdir buyurduğu şeyler için iki husus vardır. Bunlardan biri o şeyin vukuundan önce o hususta yapılacak olan istihare, diğeri de demin anlatıldığı gibi o şeyin vukuundan sonra rıza. Bunlardan her ikisi de oldukça önemlidir kardeşlerim. Takdir olunan şeyin vukuundan sonra razı olmak ne kadar önemli ise, vukuundan önce hakkında yapılacak olan istihare de onun kadar önemlidir. Bütün bunlar kalbin ıslahı ve kemale erdirilmesiyle yakından yakından alakalıdır usul ve adabı da sünnette bildirilmiştir kardeşlerim İstihare ve rıza gibi iki imani esası kendisiyle toplayan bir kul Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bildirdiği gibi mutlu bir kişidir bunları terk edense bedbahtır bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz ne diyor şüphesiz kulun istiharede bulunarak sonunda Allah'ın kazasına razı olması kendisi için büyük bir mutluluktur bunları terk etmesi ise büyük bir nasipsizliktir buyuruyor Allah'ın bizi hak üzerine daim eylem Kardeşlerim, kulun gizlide ve açıkta Allah'a karşı büyük haşiyet duyması ondan korkması ona karşı saygıdan hiç uzaklaşmaması bütün iyilik ve mutlulukların başı ve temeli olduğu içindir ki bu duasında aleyhissalatü vesselam efendimiz gizlide ve açıkta daima sana saygılı olmayı isterim diyerek son derece samimi yazda bulunuyor amin ya Rabbi sonra çoğu insanlar hoşlanıp razı oldukları hallerde doğruyu söylediği fakat kızgın olduğu durumlarda doğrudan ayrıldığı hatta bazen de hatır için haktan taviz verme cihetine gittiği için aleyhissalatü vesselam Efendimiz o güzel duanın bir yerinde de bakın ne diyor öfkeli iken de hoşnut iken de hakkı söylemeyi isterim senden diyor. Amin ya Rabbi. Ve bunun önemine ümmetinin dikkatini çekiyor. Bunun önemine binaendir ki ey mümin sakın sen razı olduğun zaman bu rızası sebebiyle batıla meyleden öfkelendiği zaman da öfkesi sebebiyle haktan uzaklaşan kimseler gibi olma nasihat ediliyor. Evet kardeşlerim. ve Selam Efendimiz o müstesna güzellikte ve önemdeki duada zenginlikte de fakirlikte de itidallı ve orta halli olmayı nasip eylediyor. Amin ya Rabbi. Hiç şüphesiz her halükarda itidallı bulunup asla itidarlı bulunup asla ifrat ve tefrite sapmamak gerektiği hususunda bizleri uyarmış. Elbette aslında fakirlikte, zenginlikte birer mihnet ve vesile imtihanıdır kardeşlerim. Kul zenginlikte şükredip Allah için harcar ve israftan sakınırsa fakirlik halinde de sabredip harama sapmaktan korunursa kulluk imtihanını kazanmış orta yolu tutarak müşriflik ve cimrilikten sakınmış bulunur aslında bütün nimetlerin iki kısımda toplandığı malum bunlardan biri beden ve bedene ait nimetler diğeri de kalp ve kalbe ait nimetlerdir esas nimet de budur ve buna göz aydınlığı denilir maksat gönlün aydınlığıdır esas nimet bu olunca bunun da devamlı olması istenir ki bu surette kemale ermiş olsun nitekim aleyhissalatü vesselam efendimiz duasında Allah'ım senden nimetin devamını hiç kesilmemek üzere göz aydınlığını isterim buyurmuştur amin ya Rabbi Amin. Nimetin iki kısım olduğu gibi zinet de iki kısımdır kardeşlerim. Beden zineti ve kalp zineti. Şüphesiz zinet zinettir ama kalp zinetinin kadri ve şanı daha büyüktür. Bu itibarla ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve bizi iman zinetiyle zinetlendirmiyazında bulunarak kalpler için iman zinetinden daha büyük bir zinet düşünülemeyeceğini ne yapıyor? İşaret ediyor. Evet. Bedeni nimet ve zinetlerin bu dünyada kemale ermesi mümkün olmadığı gibi, topyekün hayatın kemale erdirilmesi de mümkün olmamaktadır. İnsanlar kan ve kederden kurtulamamaktadır. Kamil manada hoş ve güzel bir hayat ancak ahirette gerçekleşecektir. İşte bunun içindir ki ve vesselam Efendimiz ve öldükten sonra da tam manasıyla serin ve hoş bir hayat isterim buyurmaktadır. Amin ya Rabbi. Görüyorsunuz değil mi kardeşlerim? Bu müstesna güzellikteki dua cümlelerinden duanın nasıl yapılacağına dair dersimizi almış bulunuyoruz. Zira o, bu dualarında dünyanın en güzel şeyiyle, ahiretin en güzel şeyini birlikte istemiş. Evet. Bunu biraz daha açmak istersek, kulların Allah'a yalnız onu ilah bilip ibadetlerinde hiçbir şey ona ortak koşmama hususundaki ihtiyaçları onun tarafından yaratılıp beslenmekte ve onun çeşitli nimetlerine nail olmakta ona olan ihtiyaçlarından daha az değildir. Bilakis daha fazladır kardeşlerim. Zira Yalnız O'nu ilah bilip, yalnız O'na ibadet ederek, uluhiyet tevhidinde muvaffak olma, insan olarak yaratılmış olmanın esas gayesidir. Kul bunda muvaffak olamadığı takdirde, hiçbir iyiliğe, hiçbir nimete, hiçbir lezzet ve saadete elmemiş demektir. Bu yegane ulu, ve yüce hikmete binaendir ki şu alemde la ilahe illallah hakikatinden daha güzel bir güzellik bulunmamaktadır. İşte bütün işlerin, bütün güzellik ve iyiliklerin başı ve temeli uluhiyet tevhidi dediğimiz la ilahe illallah kelimesi tevhididir kardeşlerim. Allah'tan başka Rab yani yaratan yoktur. Rubiyet tevhidi ise yine tevhid olma ve tevhidin bir kısmı bulunmakla beraber İslam'ı ve Kur'an'ı bir hususiyet arz etmemektedir. Yani tek başına alınıp uluhiyet tevhidi ile birlikte bulunmadığı takdirde bir mana ve önem taşımamaktadır kardeşlerim. Zira bunu uluhiyet tevhidine inanan müslümanlar kabul ettiği gibi küfür ve şirk ehli kafirler de kabul etmektedirler. Evet. Kelam ve felsefe ehlinin kitaplarında uzun uzadıya anlattıkları bu rububiyet tevhidi tek başına yeterli değildir. Yani herhangi bir kul Sadece buna inanmakla tevhid ehli olamaz. Rabb'ı bilmeyle birleme ikisi de birbirinde farklı şeylerdir. Allah Azze ve Celle indinde mümin sayılmaz. Kula bir şey kazandırmadığı gibi aksine onun aleyhine olur. Madem Allah'tan başka Rab, yaratan olmadığına inandı, Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir varlık bulunmadığına niçin inanmadın denilerek hesaba çekilir değil. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bunun beyanı vardır. Aslında Kur'an baştan sona tevhidin ve tevhid hukukunun beyanından ibarettir. Bakın işte bu sebeple Yüce Allah'ın kulları üzerindeki Hakkı kulların kendisine gerçek manada kulluk etmesi, yani yalnız ona ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Ali Selam Efendimiz muaza, ey muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye soruyor. Muaz. Allah ve Resulü'nün iyisini bilendir Ey Allah'ın Resulü dediğimde ve vesselam Efendimiz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kulların yalnız ona ibadet etmesi ve hiçbir şeye Allah'a ortak koşmamalarıdır buyurmuştur. Sonra ya Muaz kulların böyle güzel ve gerçek kulluk yaptıkları takdirde Allah üzerindeki hakları nelerdir biliyor musun dediğinde Muaz Allah ve Resulü en iyisini bilir der. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de kulların Allah üzerindeki hakları da ateş ile onlara azap etmemesidir. Evet. Rabbimiz buna erenlerden eylesin. İşte kardeşlerim bu ilahi hikmete binaendir ki yüce Rabbimiz kendisini gerçek manada tevhit eden mümin kullarını sever onların tevbeleriyle ferahlar ve onlardan razı olur. Şüphesiz kulun iyiliği, lezzet, izzet ve saadeti de Allah'ın sevip razı olduğu şeydedir. Elbette şu kainatta kalbin kendisiyle huzur ve sukuna ereceği Allah'tan başka bir varlık yoktur kardeşlerim. Kalpler ancak Allah ile itminana erer. Allah Azze ve Celle, Celle ile tarif edilmez bir lezzet ve saadete ulaşır. Bu ise ancak hakiki manada Allah'a kullukla olur. Bir kimse ki Allah'a inandığı halde Allah'a değil de başkalarına ibadet eder mümkün değil kardeşlerime mutlu olamaz şirk yollarından herhangi birini takip etmekle bir nevi lezzet ve mutluluk duysa bile şüphesiz bu yalancı bir lezzettir. Hakikatte bu lezzetin kendisine kazandırdığı zarar ve hüsran geçici olarak duyduğu lezzetten kat kat daha fazla ve büyüktür. Bu tıpkı en lezzetli bir yemeğe katılmış bulunan öldürücü bir zehiri ne kadar lezzetliymiş diyerek yemeye benzer yani Allah'ın varlığına ve mutlak birliğine inanıp yalnız Allah'a ibadet etmek demek olan İslam'ı ve Kur'an'ı manadaki tevhidin dışında insanoğlunu mutlu ve mutmain kılacak hiçbir hal yoktur kardeşlerim unutulmasın ki Allah subhanahu ve teala vardır ve mutlak manada birdir. Eğer kainatta Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı hiç şüphesiz kainat fesada uğrar giderdi değil mi? Nitekim Enbiya suresinin 22. ayetinde Rabbimiz subhanahu ve teala'nın buyurduğu gibi eğer bir kalpte Allah'tan başka bir mabuta yer verilecek olursa şüphesiz o kalpte fesada uğrar. Hem böylesine büyük bir fesada uğrar ki o kalpteki yalancı mabudu çıkarıp atmadıkça asla felaha erme imkanı yoktur. Bunu yapar yani kalbindeki yalancı mabudu çıkarıp atar Allah'ın varlığına ve mutlak birliğine samimi olarak inanır Yalnız bir Allah'a ibadette bulunup hiçbir şey ona ortak koşmaz, yalnız ona sığınır ve yalnız ona tevekkül eder, ondan korkar ve onu severse, işte ancak bu suretle kalbini kurtarmış ve salaha kavuşturmuş olur.